Kardeşlerim, muazez müminler, bulanların şu sahip olanların azdığı bir zamanda yaşıyoruz. Abdurrahman bin Af'lar'ın, Ebu Bekirler'in, Ömerler'in radıyallahu anhum azaldığı bir çağdayız. Aynı safta namaz kıldığımız insanların bile hakikate bakışında kırılma var, değişme var. Bütün peygamberler gibi peygamber Ekber sallallahu aleyhi ve sellem insanlara, Allah'a muhtaç olduklarını hatırlatmıştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, İlah Suresi, <td>lū sulûs el-Kur'an. Kur'an-ı Hakîm'in 1 birine muadildir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İhlas Suresi'ni ümmetini okumaya teşvik etti. İhlas'ta çok manalar var. Onlardan bir tanesi de Kul hüvallahu ehad, Allahu samet. Müslüman bunu söyleyecek. Allah Resulü Kur'an'ı Hakim'in üçte birine muadil buyurdu ki sürekli tekrar etsin. Her şey ona muhtaç. Fakat o hiçbir şeye muhtaç değil. Nefes alışında, ağzına koyduğun lokmayı yutuşunda ona muhtasın. Yaşamak için suyun derinliklerindeki balıklar ona muhtaç. Kuşlar ona muhtaç. Kimler varsa yeryüzünde hep Allah'a muhtaç Vallahu gani yutumul fukara O hiçbir şeye muhtaç değil Her şeyden mustani ama siz bütün hepiniz Waentumul fukara ona muhtasınız Siyaseten, iktisaden, kişi ne kadar güçlü olursa olsun Kuvveti iktidarı ne kadar olursa olsun Allah'a muhtaç Sabahtan evinden çıkıyor adam. Kırmızı halları sermişler. Korumalar etrafında. Kapıları açıyorlar. Bindiriyorlar, fabrikasına götürüyorlar. Malikhanesine götürüyorlar. iş yerine götürüyorlar. Sabah arabasıyla çıkmıştı, akşam tabutuyla dönüyor. Havaalanına götürüyorlar. Özel uçağı var. Hazırlamışlar. Bindiriyorlar, iş görüşmesine gidecek. Ya da Havai'ye, adalara eğlenmeye gidecek özel oteli onun adına kiralamışlar kalkıyor fakat geriye uçağın içinde gitmişti bagajıyla geliyor tabutuyla getiriyorlar subhanellezi sahhare lena hada ve ma kunna lehu mukrinin ve inna ila rabbina lemunqalibun Arabanıza bindiniz, bir yerden başka bir yere gidiyorsunuz. Bir şehirden başka bir şehre gidiyorsunuz. Bu ayeti okuyorsunuz. Sefer duası olarak okuyorsunuz. Evvela Allah'a hamd ediyorsunuz. O nimetleri, arabayı, uçağı emrinize veren Allah'a hamd ediyor. Onu tesbih ediyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki ve inna ila rabbina lemunkalibun. Ya Rab Bugün bu şehirden başka bir şehre gidiyorum. Fakat bir gün gelecek tahta arabama beni koyacaklar. Müslümanlar omuzlarını alacaklar. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Dünyadan sana geleceğim ya Rabbi diyorsun. O şuurla hareket ediyorsun. Arabana binince bunu okuyorsun, bu ayeti okuyorsun ki Gidişinde gelişinde Allah'a isyan hali olmasın. Vallahul ganiyyu ve entumul fukara. Bu hakikati unutma Müslüman. Her şey gibi sen de nefes alışında verişinde, oturuşunda kalkışında, yürüyüşünde, gidişinde gelişinde o Allah'a muhtaçsın. Zengin bir adam fabrikaları var. Dünyayı idare ediyor. Emir veriyor, talimatlar veriyor, uçaklar kalkıyor, şehirleri vuruyor. Mazlumlar, masumlar, bir anda şu kadar insan onun emriyle ölüyor, katlediliyor. Adam, Allah emrediyor. Damar bir pıhtı atıyor, beyin kanması. Olduğu yerde ya felç oluyor, ya hayatını kaybediyor. Kul huvallahu allahu samad, herkes ona muhtaç. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh Onu ulemamız beşinci halife olarak kabul ediyorlar Bir alime rica ediyor Yanımda durur musun diyor Devlet şu kadar vilayete ayrılmış Şu kadar insan var Benim ağzımdan çıkan emre talimata bakıyorlar O an belki içime Nefsime gurur gelir Mağruriyet hali oluşur Yanımda dursan Peki der Ömer bin Abdülaziz'in yanında durur. Peki ne yapacak? Ömer bin Abdülaziz rica eder. Eğer azarsam, Rabbimi unutursam, isyan hali görürsem bende, yakama yapışacaksın, diyeceksin ki, اِتَّقِ ya Ömer, عُمَرُ اِنَّكَ سَتَمُوتُ Öleceksin Ömer, Allah'tan kork. Bu yaptıklarının hesabını vereceksin Ömer. Burda saray var, orada kabir var hadihi kusuruhum ve hadihi kuburuhum işte senden önce yaşayanların sarayları Ömer senden önce yaşayanların kabirleri Ömer o saraydan çıkacak o kabre gideceksin, yaptıklarının hesabını vereceksin Ömer de, yakış yapış yakama yapış ittakillah ya Umar de, Allah'tan kork yaptıklarının hesabını vereceğin gün gelecek Ömer de bana onu hatırlat. Osmanlı sultanları cuma selamlıklarında, bayram selamlıklarında giderken halk toplanır. Padişahım çok yaşa derken ilim talebeleri onlar derlerdi ki geleceğin Ebu Suhutlarıydı onlar. Kemal Paşazadeleriydi onlar. Allah adına, Resul adına, şeriat adına sultanlara müdahale edecek ilim talebeleri sultanın emriyle derlerdi ki mağrur olma sultanım senden büyük Allah var. Üç kıtada hükmediyorsun, üç kıtada hüküm ferma ediyorsun ama yerin altı var sultanım. Mağrur olma sultanım senden büyük Allah var. Sultan Fatih, Emir verir, Rum ustanın eli kesilir, Fatih Camii yapılırken mermerleri onun dilediği gibi hazırlamadığından dolayı emrine, talimatına, muhalefet ettiğinden dolayı elini kestirir Sultan Fatih Mahkemeye gider, Rum usta Sultan Fatih'ten şikayetçi olur Kadı çağırır. Rum ustayla Sultan Fatih aynı yerde durur. Fatih'in aleyhinde hüküm verilince şeriata boynum incedir der. Ve döner baş kadıya der ki eğer şeriatın hükmünü vermeseydin vallahi şu kılıçla başını vuracaktım. Başkadı da der ki, eğer sen bana direnecek olsaydın, şu minderimin altında bu topuzu görüyorsun. Vallahi bununla başını ezecektim. Allah'ın şeriatını koruyacaktım. Mağrur olma sultanım. Senden büyük Allah var. Wallahu'l-ganiyyû ve entumul fukara. Her halimizde ona muhtacız kardeşlerim. En yakınınız size, evladınız olsun. ''Aklınızı korumak için Allah'a muhtaçsınız. Aklınızı kaybetseniz, evde camı, pencereyi kırsanız, sövseniz, ateşe verseniz evinizi, oğlunuz sizi o evde saklamaz, dolaşır bir akıl hastanesi bulur, rica eder başhekime, artık babama sabredemiyoruz, babamı zapt edemiyoruz, alır mısın?'' der. Aklını kaybedince evladın bile sana sahip çıkmaz. Alır seni bir hastaneye götürür. Doktorlara der, rica ediyorum babamı alır mısınız kabul eder misin? Aklını korumak, sağlığını korumak, ruhunu korumak için Allah Azze ve Celle'ye muhtaçsın Müslüman. O halde ben deme, ben var ya deme, söze öyle başlama. Hani insanlar, mazlumlar, biçareler. Karşında duruyorlar, onlar da geldiler, iş yerine girdiler. Elini açtılar, Allah rızası için sadaka verir misin dedi. Bir muhacir geldi, Bağdat'tan, Şam'dan. şey el dedi. Allah için bir şey verir misin? Sen de, ben çalıştım, ben kazandım, ben terledim. Sen benimle çalışırken orada var mıydın dersen, o zaman sende bir firavunlaşma hali var. O zaman o insanda bir şeytanlaşma hali başlamıştır. قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْسُدَ Allah Azze ve Celle şeytana emretmişti. Hz. Adem'e secde edecek. Onun önünde eğilecekti. Ben ondan daha hayırlıyım demişti. Eğer ben diyorsam, ben diye söze başlıyorsam, biri ben diye ben var ya ben, eskiden ne adamdım ben, yanıma böyle destursuz girilmezdi benim. Ben var ya ben yürürken sokakları titretirdim ben. Ben şu adamdım ben diyorsa bir adam, ene min. diyen şeytanlaşma onda başlamıştır. Kale inne ma utituhu ala ilmin indi. Karun öyle demişti. Bütün bunlar benim ilmimden, benim çalışmamdan, benim kudretimden oldu. Neden şimdi mazlumlar, fakirler, fukaralar gelirler bana elini açarlar, benden isterler? Bütün bunları ben kazandım, ben yaptım diyorsa o adam Onda karunlaşma var. Onda firavunlaşma hali var. Ve adam, madem bütün bunları sen yaptın, Allah Azze ve Celle ölüm meleğine emredecek özel uçağını kaldırdın. İçindeydin, yanında hizmetçilerin vardı. Neden şimdi onun bagajında tabutla beraber köyüne, şehrine dönüyorsun? Sen hiçbir şeydin işte, o kadardın. ''Kul huvallahu ahad'' Allahu samet, titriyor muyuz? Allahu samet derken, söylediklerimizden, yaptıklarımızdan, ben diye başlayan cümlelerimizden dolayı titriyor muyuz? Hani Ömer bin Abdülaziz'in yanında bir alim vardı. İttakillah ya Ömer diyordu. Allah'tan kork Ömer öleceksin Ömer diyordu Birileri gelseler Yanımızda Bize deseler İttakilla ya ihsan Allah'tan kork ey ihsan dediği zaman Öfkemiz mi kabarır Yoksa gözümüzden Ahireti düşündüğümüzden Hesabı düşündüğümüzden dolayı gözümüzden yaşlar mı boşalır Kardeşlerim Geldik Ve gidiyoruz işte Dünya dediğiniz bu kadar bir fotoğraf, bu kadar. Eğer Allah'a teslim olabilirsek, iktidar halimiz varsa o zaman bizde bir teslimiyet oluşacak. Her zaman, her yerde onu düşüneceksiniz. O var diyeceksiniz. Biz neyiz ki? اَلَّذ۪ي خَلَقَن۪ي فَهُوَ يَهْد۪ينَ وَالَّذ۪ي هُوَ يُطْعِمُن۪ي وَيَسْق۪ينَ وَاِذَا مَرِضْتُوا فَهُوَ يَشْف۪ينَ doyuran o, içiren o, hastalandığında şifayı veren do, yaşatan da o, öldüren de o. Hz. İbrahim'in duası, öldüren sensin ya Rabbi, olduran da sensin. Şu sokakları temizleyen de olabilirdim, devleti idare eden de olabilirim. Bütün bunları bana veren, İhsan eden, lütfeden sensin ya Rabbi. Neye Malik sen, neye Sahip sen? Bütün bunları ondan kabul ediyorsun. Senden geldi ya Rabbi diyorsun. Eğer bu ruha, bu imana, bu hakikate sahip olursa. Allah Teala'nın nusretine ondan gelen zaferlere Müslümanlar yeniden muhatap olacaklar. Yani Ömer gibi oluyorsunuz. Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimizden daha büyük devlet başkanları gelmişti dünyaya. Daha büyük derken daha büyük devletlere hükmeden başkanlar gelmişti. Ama yeryüzü Ömer gibi bir devlet başkanı radıyallahu anh tanımamıştı. Gecenin yarılarında Sırtına un çuvallarını alıp Fukaranın kapısına giden bir Ömer görmedi yeryüzü Kovulduğu kapıya Hanımını alıp dönen Hanımını ebe olarak içeriye gönderen Kapıda Kovulduğu kapıda Doğum yapacak kadına lohusa çorbası hazırlayan bir devlet başkanı Bir Ömer görmedi yeryüzü kardeşlerim Bir Ömer görmedi Gecenin yarısında yürüyor Bir kadın eşini kaybetmiş Sırtında su kırbaları Gündüz çıkmıyor erkekler beni görmesin diye Gece titreyen ayaklarıyla Evine su kırbalarını taşıyan Ömer gibi bir devlet başkanı Roma'nın tarihinde bulamazsınız. Kisra'da bulamazsınız, Mısır'da bulamazsınız. Ömer tevazusuyla insanların arasına girdi. Ama yükseldi, Allah onu yükseltti. Peygamber aleyhissalatu vesselam buyurmuştu ki kim mütevazi olursa insanların arasında sıradan biri gibi kendini gösterirse ben var ya ben diye sözle başlamıyorsa Allah onu tevazusuyla yüceltecek. Eğer ben diye başlıyorsa gün gelecek. Allah Azze ve Celle onu zirvelerden, tepelerden yuvarlayacak. Bugünlerde yuvarlanan adamlar gibi gidecekler, firavunlaşırlarsa, karunlaşırlarsa onlar helak olacaklar. O halde kardeşlerim, mağlup olan bu ümmet, mazlum olan bu ümmet, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı dinler, ''Kuluhu vallahu ahad'' Kulhu Allahu Ahad Allahu yani bütün varlığımızla bütün mevcudiyetimizle sana muhtacız ya Rab. Bunu sadece lisanımızla değil bütün varlığımızla ilan ediyoruz Allah'ım derse, Allah azze ve celle yeniden bu ümmete nusret edecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'de ellerini kaldırmış ''Allahümme in tehlike hadihil isâbe, felen fil ardı ebedâ.'' ''Ya Rabbi, eğer şu bir avuç Müslüman burada helak olursa, sana yeryüzünde ibadet edecek kimseler kalmayacak Allah'ım.'' diyordu. Biz muhtacız Allah'ım. Sultan Alpaslan Roman Diyoce'nin ordusu karşısında, on kat belki daha büyük bir ordunun karşısında, Allah ve Resul davasını müdafaya, muhafazaya memurdu, atından yere indi. Başını seyzeye koydu, bu ordu senin ordun ya Rabbi, bu din senin dinin dinini müdafaa etmek için buradayız. Biz malubuz, mahcubuz Allah'ım. Bizi küffarın önünde zelil düşürme ya Rabbi diye yalvarıyor. Allah onlara izzet gönderiyordu kardeşlerim. Tevazuyu en zirve noktasında peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de görürsünüz ve refa'na leke Allah Allahazze ve celle o tevazu ettikçe onun şanını yüceltti dammel ilahu ismen nebiyyi ila ismihi iza qala fil khamsil muazzin ve günde 5 defa müezzinler ezan muhammediyeyi okurken peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin muazzez adını Allah'ın adına birleştirerek ilan ediyorlar şahadetten sonra Eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyorlar Bütün varlığımızla ilan ediyoruz ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür diyorlar Peygamber aleyhissalatu vesselam kadar tevazuyu kuşanan yeryüzünde başka biri yoktu. Onun kadar fakir halini biz sana muhtacı ya Rabbi diyen onun gibi başka biri yoktu yeryüzünde. Ama Allah azze ve celle onun şanını öyle yüceltti ki dünyanın farklı kıtalarında farklı köşelerinde müminler sizler onun adını onun namını yad ediyorsunuz kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselam Kabe'nin avlusuna giriyordu As bin Vahil ile kapıda karşılaştı Asla konuştu sonra As Darun Nedve'ye geldi Sordular ona dediler ki Kiminle kapıda konuşuyordun? ذَلِكَ dedi. Şu soyu kesik adamla konuşuyordum Efendimiz Aleyhisselamın o günlerde oğlu Abdullah vefat etmişti Peygamber Aleyhisselamın oğlu vefat etti diye Mekkeli kafirler seviniyorlardı Kurtulacağız Muhammed'den diyorlardı. Epterdir o. Oğlu yok. Oğlu gelmiyor. Sonu gelmeyecek bunun. Arda arkası gelmeyecek diyorlardı. Fakat onlar epter oldular. Ebu Leheb'in soyu kesildi Mekke'de. Ebu Cehil'i anan yok Mekke'de. İnnellezîne yuhaadûne'llâha ve rasûlehu ulâike <Sessizlik> fil eddallîn. Allah'la, Resulü'yle savaşanlar, Hz. Muhammed Aleyhisselam'a muhalefet edenler, Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ı tahkir tezif edenler, şimdi onlar en zelillerin arasında. Ama Allah tevazusuyla Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ı yedi kıtanın minarelerinde yükseltti. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyor insanlar. Kardeşlerim, bütün varlığımızla o fakir halini kuşanabilirsek her anda her zamanda her saniyede biz sana muhtacız ya Rabbi bu ev senin lütfun bu çocuklar senin lütfun ben terbiye edemezdim ki sen terbiye etmeseydin ya Rabbi diyorsan eğer saliha bir hanım varsa bu da bana şanslı demiyorsun da senin lütfundu ya Rabbi sen göndermeseydin nereden bulabilirdim ki Hindistan'da şu kadar insan var, ineğe tapıyorlar. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın göndermeseydi, belki biz de başka hayvanlara bugün tapıyor olacaktık. Eğer Muhammed Aleyhisselam'a ümmet olduysak, sana kulsak, cumadaysak, kardeşlerimle saf saf olduysam, bu senin lutfun Ya Rabbi, senin ikramın. Sen, göstermesen göremezdik ki hidayeti nasip etmesen biz bulamazdık ki ya Rabbi diyebilmek Hz. Yusuf aleyhisselam esbu ileyhinne ve ekum el cahilin Kadınlar onu bir dünyaya çekiyordu Hz. Yusuf aleyhisselam Eğer beni sen onlardan Alıkoymasaydın asbu İleyhinne ben o kadınlara Meylederdim her şeyi kaybederdim Cahillerden olurdum Ya Rabbi Allah Teala Hz. Yusuf'un ilticasını Kendisine sığınmasını Kabul eder Hz. Yusuf'un iffetini korur sen Buradan çıkacaksın sokakta Kadınları göreceksin bana Bak diyenler göreceksin Ekranda göreceksin Okulda göreceksin Belki bilgisayarda bir, bir programda bir yere bakıyorsun ki O anda onları sokacaklar Bana bak diyecek Gözünü başka tarafa çevirebiliyorsan Senin lütfun ya Rabbi Eğer Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı Göndermeseydin İffet nedir İzzet nedir Bütün bunlardan mahrum kalacaktık Allah'ım diyebilmek Kardeşlerim Zenginsin veriyorsun. Fakirsin, 1 lira veriyorsun. Ve fi emvalihim hakkul lisaili mahrum. O fakirlerin, mazlumların senin malın da, ekmeğin de hakkı olduğunu biliyorsun. Ama adamlar var, şeytanlaşanlar var. Ene hayrum minhu diyenler var. Ne vereyim ki? Ben ondan daha hayırlıyım. Ben kazandım diyenler var. O yetimleri, kadınları, muhacirleri, muhacireleri kovanlar var. Şimdi Suriye'de, Irak'ta ekmek bulamayanlar var. Kadınlar evlerinden çıkıyorlar. Bir ekmek kuyruğunda evladıma ekmek alabilir miyim diye yürüyorlar. Bir fırın, diğer fırın, diğer fırın. Alıyorlar ekmekleri. Kimi eve dönemiyor. Sokakta vuruyorlar. Evde küçük çocuklar var. Ekmek bekliyorlar. Aradan şu kadar zaman geçiyor, bir bahçede, bir yolun kenarında, Suriye'de, Irak'ta, kucağındaki ekmeklerle o kadını vurulmuş halde buluyorlar. Evde küçük yavruları var. Diyorlar ki, anne dön gel, bir daha söz, senden ekmek istemeyeceğiz diyen kadınlar var. Rabbimin huzuruna gidince bütün bunları soracaklar. Kuluhu vallahu ahad, allahu samet. Kardeşlerim, ben dedik bir asırdır, zelil olduk, perişan olduk, izzetimizi kaybettik. Kuluhu ahad, allahu samet. Bunun sırrından mahrum olduk. Eğer biz yeniden o fakir halini kuşanabilirsek, her şey senden ya Rabbi, ev senden, sağlık senden, nefes senden, evlat senden, hanuman senden, her şey senden ya Rabbi diyebilirsek, Yeniden Allah Azze ve Celle sana ihsan edecek, lütfedecek. Ömer bin Abdülaziz gibi kahramanlar büyüteceksin evinde. Onlar etrafındakilere azdığım zaman ayağım kaydığında kardeş ittakillah der misin? Allah'tan kork der misin? Bana ahireti hatırlatır mısın? Onlar evinizde büyüyecek. Yeniden evinizde Yavuzlar, Fatihler, Sultan Abdülhamitler, Salahaddinler büyüyecekler. Onlar sokakta giderken emirleri, hükümleri dünyayı titredecek. Ama ilim talebeleri onların etrafında diyecekler: Mağrur olma sultanım, senden büyük Allah var. Bellerini kaldıracak. Bu ilim talebelerini benim devletimde var eden Allah hamdolsun diyecekler. Kardeşlerim, 20 yıl önce çocuklar camiye Elif Bağı okumaya gelemiyorlardı. Yasaklar vardı. Şimdi büyük kasabalarda imam hatipler var. Bütün bunlar senden Ya Rabbi. Senin lütfun dersek, şükredersek, sahip çıkarsak Allah Teala önümüzü, yolumuzu yeniden açacak.